53r köşe yazısı 53rcom.tr Son dakikada Beşiktaş'ı Çaykur Rizespor'un elinden hakem aldı. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında ilk yarı ve ikinci yarıda oyunun üstünlüğü eline olan taraftı. Müsabakada tempolu baskılı oynayan, dikine ve çabuk oyununu ortaya koyarak rakip kalede gol kaçırma rekoru kıran, bir gol atıp bir nizamı golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor sezonun en enteresan ilk devrelerinden birini yaşadı. Üstelik de Çaykur Rizespor takımının karşısında çok kötü bir Beşiktaş takımı vardı, geriden pasta çıkamıyor. 1-2 yalancı hazırlık pası sonrası Mert Günah dönüyor ve uzun topa mecbur kalıyorlardı. Ancak Çaykur Rizespor ilk yarının uzatmalarında bir top kaybından yedikleri golle 1 bir, birle devreye girdiler. Bu kadar kötü bir rakibe fark atması gerekirken Çaykur Rizespor, hakemin son dakika kıyayla Beşiktaş beraberlik aldı. İlhan Hoca gerçekten bu ligin oyuncusu olmayan oyuncularla mücadele ederek takım oluşturuyor. Burada lafımız asla olmaz çünkü hoca başarılı. Ancak oyuncu değişiklerinde geç kaldı. Eğer Çaykur Rizespor santraforu Aliso ve biraz daha becerikli olsa 20. dakikada 4 gol atmış olabilirdi Beşiktaş kalesine. Çaykur Rizespor 40 dakikada 6 net pozisyon kaçırdı. Hatta o sırada rakip ceza alanında toplu oynama istatistiğinde de 18'e 2 öndeydi. İlhan Hoca ilk yarıda bu kadar gol pozisyonuna girmesine rağmen fırsatları değerlendiremeyen Ali Sovela, ikinci yarıya oyuna başlaması akıl tutulması olsa gerek. İkinci yarıda Yürek Kayı oyunu almış olsaydı maçın skoru farka giderdi. Çünkü Jurečka fırsatçı bir golcü Yürekkaya yeterli şans verilmiyor attığı gole baktığınızda, o pozisyonda Alisova olsaydı nereye vururdu? Jurečka attığı golden baktığınızda, fırsatçı bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Takım baskılı oynuyorsa, topla ceza sahasında gelip pozisyon buluyorsa, Jurečka gibi fırsatçı bir santrafor olmazsa olmaz. Eğer tek santrafor ile oynuyorsan, kapanıp açılıyorsan, yanı kontra oynuyorsan, o zaman Alisova ile oynarsın seni anlarım. Jurečka o pozisyonda kalecinin kapattığı köseye, o zor pozisyonda akıl dolu vuruşu bizleri mest etti, çünkü fırsatçı bir golcü. Baktığımızda Aliso ve tamam çalışkan koşan basan mücadele eden atletik bir oyuncu ama fırsatçı bir santrafor değil son vuruşları iyi değil dolayısıyla bir santrafor fırsatçı, golü koklayan son vuruşu iyi olan oyuncu olmalı. Çaykur Rize Sport takımı baskılı oynadığında kendi sahasında oyuna Jurečka ile başlamalıdır. İlhan Hoca bu sene nedense oyuna başlarken de oyuncu değişiklerinde de ya geç kalıyor ya da bazı oyunculara çok sabır ediyor. Mesela bu müsabakada Hadzi Ahmetovic çok iyi oynadı ama nedense sarı yemek için uğraştı, oyuna daha çok kalsaydı, sanki kırmızı yemek için uğraş veriyordu. Gözgere Beşiktaş'ın golüne asist yaptı tabi kafa başka yerlerde kiralık oyuncu, Zeki de bir oyuncu iyi oynayıp ben hazırım görüntüsünü Beşiktaş'a verdi gol pası vererek görevinde yapmış oldu. Aslında İlhan Hoca bu ince detayları görebilen Sezen zeki bir teknik direktör, belki elde olmayan imkanlardan dolayı mı yoksa oyuncunun kafasını karıştırıp kaybetmeyelim diye mi oynatıldı bilemeyiz, oyunun sonunu beklemeden oyundan alması da iyi oldu. Akintola oyundan alındı yerine, daha dağınık ne edeceği belli olmayan ayakta duramayan güçsüz bir oyuncu Emre Can oyuna alındı. Aslında bu maçın adamı Altin Zejiri, olabilirdi. Ona şans verilmeliydi oynatılmama nedenini bilemiyoruz ama bu maçta oynatılsaydı iyi işler yapabileceğine inanlardanım. Aslında Altinzeker'e ilk geldiği zamanlarda bu oyuncuyu Çaykur Rize Spor nasıl aldı diye izleyince fevkalade bir oyun oynuyordu ama nedense gecen yılda bu yılda kayıp %50'sini veremiyor. Akintola çok kötü oynuyordu oynadıkça son zamanlarda takımın en etkili oyuncusu haline geldi bir oyuncuyu oynatmasan kaybedersin Altinzeker'i kazanılmalıdır. Baktığımızda sakatlıktan dolayı Olavay'ın, Papa Nikolo, değişikliğini de doğru bulmadım çünkü çok dağınık bir oyuncu oyunu bozuyor, savaşıyor, mücadele ediyor ama çok düz bir oyuncu oyun her yönünü oynayamıyor. Bulku basit oyunu alınsaydı daha doğru olabilirdi. Geldiğimiz noktaya baktığımızda ara transferde bu takıma iki stoper bir orta saha bir de santrafa alınabilse iyi olur tabi. bunlar alınırsa gönderilmesi gereken oyuncular var eğer gönderilemiyorsa da, kesinlikle bir sol stoper bir 8 numara bir de 9 numara, bu takıma alınırsa iyi olur, çünkü asıllık ikinci yarıda başlayacak. Müsabakaya baktığımızda maçın hakemi çok kötü bir yönetim sergiliyordu, Beşiktaşlı oyunculara dokunulunca tereddütsüz faul veriyordu tabi. bu karar demek ki var hakemiyle birlikte alınmıştı. Hakemlerin ellerine gecen fırsatlar, haksız bir şekilde Beşiktaş takımına verilecekti. Eline geçen bu kadar gol fırsatını değerlendiremezsen elin emek, hırsızları fırsatları böyle değerlendirir. Geriye donup baktığımızda bütün sezonlarda Çaykur Rizespor takımının hakkının yanıldığını görüyoruz yanı Rizeli'nin sabrını mı ölçüyorlar anlamakta güçlük çekiyoruz inşallah, bunun sonunda bir felaket yaşanmaz. Müsabakaya baktığımızda son dakikada Beşiktaş'ı Çaykur Rize Spor'un elinden hakem aldı diyebiliriz. Recep Kalcıoğlu